Hayat Yunanlı yazar kazanca kes bir ihtiyara Neye bakıyorsun diye sorduğunda ihtiyardan adam gözlerine akan sudan ayırmadan Şu cevabı verir Hayatıma evladım Akıp giden hayatıma Ölüm nedir? Talebelerinden biri Konfüçyüs'e. Ölüm nedir diye sorduğunda Konfüçyüs'ün cevabı şu olur. Hayat hakkında ne biliyorsun ki sana ölümden bahsedeyim. Yiğitlik. İlk çağlarda Sparta krallığı yapan Agassilus'a sormuşlar. Doğruluk mu daha büyük meziyettir, yiğitlik mi? O cevap vermiş bütün insanlar doğru olsaydı yiğitliğe melezum kalırdı Gözyaşı için gözyaşı Atina'nın meşhur kanun koyucusu Solon günün birinde oğlu ölünce pek tabii olarak ağlamaya başlamış Dostlarından biri de kendisini teskin için şöyle demiş Döktüğünüz bu gözyaşlarınızın ...hiçbir faydası yoktur. Solonda şöyle karşılık vermiş. Ben de... ...işte onun için ağlıyorum. Hikmet sahibi. Filozof... ...Empedokles bir sohbet sırasında... ...hikmet sahibi bir insan... ...bulmakta zorlanıyorum deyince... ...filozof... ...normaldir efendim cevabını vermiş. Çünkü... Bir hikmet sahibini ancak hikmet sahipleri tanıyabilir. Eflatuna iki soru. Hiçbir zaman kahkaha ile güldüğü görülmemiş, toplumun kötülüklerinden ve nahoş hallerinden kaçmayı kendine düstur edinmiş olan Eflatuna iki soru sormuşlar. Birincisi, İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir? Eflatun tek tek sıralamış. Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki sonra çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler ama sağlıklarını geri almak için de para öderler